Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu Ve min şururi enfusina ve seyyiati amalini. Men yehtedihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve resuluh. Ema ba'd. Ravilerin had tercemelerini araştırma usulü. Ravinin durumunu araştırmak için ilk olarak şöyle başlanır. Bir, Hafız İbn Hacer'in Takribut Tahzib kitabından ravinin hal tercümesi açılır. Ravinin iki tahsib ricalinden olup olmadığına bakılır. Yani iki tahsib ile kastedilen Tahzibül Kemal ve Tahzibut Tahsib. Zira bazı özel durumlar dışında bu iki kitap ravinin araştırılması için yeterlidir. Eğer ravi ''Takrib-i Tehzip'' ricalinden ise yani Hafız i̇bn Hacer'in sadece Hafız İbn-i Hacer'in hükmüyle yetinilmez. Bilakis kitabın aslı olan ''Tehzib-i tehzib e de müracaat edilir. Zira bu kitap Hafız Mizzi'nin tehzib Kemal''inden daha kapsamlıdır. Sonra ''Ravi hakkında varit olan cevh ve tadile dair sözlere bakılır. Eğer tefsik edilmişse yani hakkında sikad edilmişse söze gerek yok.'' Zayıf sayılmışsa cerh sabit olmuştur. Bu zayıflığın sınırı tespit edilerek şahit ve mutabahatta takviye için kullanılıp kullanılmayacağına bakılır. Eğer ravi hakkında ihtilaf edilmişse cerh ve tadil olarak gelen sözler bir araya toplanır ve ravinin durumu incelenir. 2- Ravi iki tezzip ricalinden değilse araştırma dairesi genişletilir. i̇bn Hacer'in Tâcilül Menfe'a kitabına bakılır. 3- Ravinin hal tercemesi et-takribde ve tacilde yoksa bu ravinin kütübü tis aricalinden olmadığı anlamına gelir. O zaman genel teracüm kitaplarına bakılır. Bunların en meşhuru da İbn-i Ebi Hatim'in Elcerh ve Tadil kitabıdır. 4- Önceki ravilerden olup da bu dört kitapta geçmeyen ravi çok azdır. Şayet bu kitaplarda ravinin tercemesi bulunamazsa şu meşhur teracüm kitaplarına bakılır. Tarihul Kebir, Bukhari, Es-Sikat İbn İbn, Bağdat, Ba'da Tetibul Ba'da'di sonra duafa kitaplarına bakılır. Ravinin durumu araştırılırken dikkat edilecek hususlar. 1. Araştırma esnasında şeyhlerine ve öğrencilerine bakarak ravinin doğru belirlendiğinden emin olmak gerekir. 2. Ravinin tedlis yapan biri olmadığından emin olmalıdır. Eğer tedlis ile nitelenmişse senedi incelerken buna dikkat edilmeli. Şeyhinden rivayet ederken işittiğini belirtip belirtmediğine bakılmalıdır. 3- Ravinin şeyhinden işitmesinin sahih olup olmadığından emin olunmalıdır. Eğer işittiği sabit olmamışsa, ravi tedlis ile nitelenmemiş olsa dahi bu rivayet kesintilidir. Bu durumda ravinin ve şeyhinin doğum ve vefat tarihleri araştırılır. 4- İlim ehlinin ravi hakkındaki sözlerine bakılır ve cerh ve tadil olarak durumu incelenir. 5. Eğer belirli bir şeyhinden veya belirli bir belde halkından rivayetinde sika görülen bir ravi ise buna itibar edilir. 6. Ravi sika olup ömrünün sonlarında ihtilata uğramışsa kendisinden rivayette bulunanların isimleri araştırılarak ihtilattan önce iştenlerle ihtilattan sonra istenler belirlenir. Hafız İbn-i Hacer'in takrib Kitabı hakkında uyarlar. 1- Hafız i̇bn Hacer bir ravi hakkında Sadûkun yuhti demişse, ravi hakkında hüküm vermeden sadece kitabın aslı olan Tehzip-ı Tehzip Kitabı'na müracaat edilip, cerh edenlerin ve tadil edenlerin sözlerine bakılmalıdır. i̇bn Hacer bu vasfı şu iki tür kimseler hakkında kullanmıştır. a- Cerh edenler çok Tadil edenler bir ya da iki kişi ise hakikatte bu ravi zayıf olabilir. Mesela Muhammed bin Abdullah bin Ulasi hakkında et-takribde Sadukun yukti denilmiştir. İbn-i ve i̇bn Sa'd onun hakkında sika demişler. i̇bn Adi hadisi hasendir. Onda sakınca olmadığını umarım demiştir. Ebu Zür a Salih demiştir. Ebu Hatim hadisi yazılır, hüccet değildir demiştir. Bukhari Fihi nazar, yani onda şüphe vardır demiştir. Darekutni metruk demiştir. i̇bn İban sikalardan mevzu hadisler rivayet eder. Sadece eleştirmek için zikredilmesi helal olur demiştir. Hakim, zahibul hadis, evzaiden ve Müslümanların imamlarından münker rivayetleri var demiştir. Bukhari, cerh konusunda en latif ibareler kullananlardandır. Bir ravi hakkında ancak zaruret halinde eleştiride bulunur. Buradaki sözü ise, o ravinin itham edilmiş olduğunu gösterir. Diğer alimlerin sözleri de cerh konusunda birleşmiştir. Tadil edenler ise i̇bn gibi gevşek davranan veya i̇bn May'in gibi sözü tevsike yorumlananlardır. Bu ravi çok zayıf olmasa da en iyi durumda zayıftır. Yani şiddetli değil de sadece zayıf. B. Temize çekenler çok. Cerh eden bir ya da iki kişi ise yine i̇bn bu tabiri kullanmıştır. Yani Saduk'un yuhdi ibaresini kullanmıştır. Örnek, Abdullah bin el-Cerrah hakkında Hafız İbn Hacer et takribte No. 3248 Saduk'un yuhti demiştir. Cerh edenlerin ve tadil edenlerin sözlerine baktığımızda bu ravi en azından hadisi hasen olan Saduk bir ravidir. Nitekim Ebu Zür'a onun hakkında Saduk demiştir. nesa sıka demiştir. İbn-i İbban Mustakimul Hadis demiştir. Hakim Büyük bir muaddis demiştir. Onu sadece Ebu Hatim eleştirmiş ve çok hata ederdi. Mahallus Sıdk demiştir. Mahalluhus Sıdk. Ebu Hatim müteşedditlerdendir daha önce geçtiği gibi. Ravinin bir veya iki hatasına işaret etmektedir. 2. Hafız İbn Hacer makbul tabirini kitabının mukaddimesinde de açıkladığı gibi hadisi ancak mutabi'i olduğu zaman kabul edilen Mutabisi olmadığı zaman bazı sıkalara göre leyin olan raviler hakkında kullanmıştır. A. Hafız İbn Hacer bu tabiri genellikle meçhulül hal veya İbn-i tefsik ettiği meçhulül ayn raviler hakkında kullanmıştır. Örnek, Yezid bin Keysan Ebu Hafs hakkında et-Takrib'de makbul demiştir. Et-Tehzib'de, Cihet 11 sayfa 312'de, Tavus'un sözlerini kendisinden nakletmiştir. Kendisinden de Ebu Nuaym bulunmuştur. Derim ki İbn-i İbban onu estikatta zikretmiştir. Yani görüldüğü kadarıyla bu ravi meçhul. B. Hiç kimsenin tefsik etmemesine rağmen hadisi sayhayn'da veya ikisinden birinde tahric edilen raviler hakkında makbul tabirini kullanmıştır. Hakikatte bu ravi sıkadır. Zira sayhayn sahiplerinden birinin onunla hüccet getirmesi ravi tevsik sayılır. Bu açıdan sıkadır. C. Hakkında ihtilaf edilen ravilir hakkında makbul tabirini kullanmıştır. Mesela Muhammed bin Abdirrahman bin Ganeç hakkında Et-Takrib'de No. 6079 makbul demiştir. Onun hakkında Ahmet, hadisleri düzgün, mukarip bir şeyh demiştir. Ebu Hatim, salihul hadis, leisten başkasının ondan rivayette bulunduğunu bilmiyorum demiştir. İbn-i İbban, nafiden düzgün bir nüsha rivayet etmiştir demiştir. Müslim bu Nafi yoluyla i̇bn Ömer radyalanmadan bir rivayetini tahric etmiştir. Bu ravi en azından hadisleri hasen olan saduk bir ravidir. D. Rivayetinde ravinin zayıflığına delalet eden, eleştiri bulunan veya hakkında cerh bulunan raviler hakkında yine İbn-i Hacer makbul tabirini kullanmıştır. Örnek, Ebu Bekir bin İshak bin yeser hakkında makbul demiştir. et de 12 bölü 27'de şöyle denilmiştir. Bukhari hadisi münkerdir dedi leysel azatlısı Ebu'l-Ahvas hakkında et-Tahri'de makbul denilmiştir. Onun hakkında İbn Mâîn bir şey değildir, leyse bir şey dedi. Ebu Ahmed Hakim sağlam yani metin değil dedi. İbn İbn es-Sikat da zikretti. Hadisini İbnü'z-Zeyme tahric etmiştir. E makbul e, hakkında cerh bulunmayıp tefsik edilen raviler hakkında makbul tabirini kullanmıştır. Örnek Ebu Umami et hakkında et-Takrib'de makbul demiştir. Onu İbn-i Sıka görmüş, Ebu Zür a onda beis yoktur demiştir. et 12 bölü 17. 3. İbn-i Hacer, Saduk'un kesirul hata, yani çok hata yapan Saduk bir kimse veya buna benzer tabirleri kullandığında, Ravi'nin hıfzı yönünden zayıf olduğunu kasteder. Saduk ifadesi adaletini, kesirul hata ifadesi ise zaptını anlatmak içindir. Örnek, El-Haccac bin Ertad hakkında Et-Takrib'de 1119 Sadukun kesirul hata ve tedlis demiştir. baride 3 bölü 597, 4 bölü 36, 329 ve 10 bölü 41'de ise zayıf demiştir. Yani zayıflığıyla ezberinin zayıflığını kast ediyor. 4 Hafız Ibn i Hacer'in et bir ravi hakkındaki hükmü ile diğer kitaplarındaki hükmü ihtilaflı olabilmiştir. Özellikle tahriç kitapları ve Fethül Bari kitabı buna örnektir. Örnek, Zümeyl bin Abbas hakkında ed mechul meçhul demiştir. Bu sözüyle ravinin meçhulü'l-ayn olduğunu kasteder. Nitekim kendisinin cerh ve tadil mertebelerinde buna işaret etmiştir. Fakat Fethül Bari'de 4 212 Zümeyl hakkında meçhulü'l-hal demiştir. Yani mutlak olarak meçhul dediğinde meçhulü'l-ayn'ı kastettiğini i̇bn Hacer kendisi belirtmiş. E, Et-Takrib de bunun hakkında meçhul demiş. Yani meçhulü'l-ayn olduğunu kastetmiş kendi ifadesine göre. Fakat Fethül-Bari de buna meçhulü'l-hal demiştir. Sumame bin Abdillah hakkında Et-Takrib'de Saduk derken Fethül-Bari de 13 bölü 142 Sika bir idi demiştir. Saduk'un hadisi hasen sayılırken Sika'nın hadisi sayı sayılır. Bu bakımdan mertebe farkı var. Cüveyri bin Esma hakkında Et-Tahriib'de Saduk demiş. Fetul Bari'de 9/306 espat yani sağlam, sağlam olan sikalardandır demiştir. 5 Hafız İbnacer'in kesin hüküm belirtmediği ravilerin araştırılması zorunludur. Örnek: Et-Tahriib'de İbrahim bin Halit El Yeşkuri hakkında şöyle demiştir. Denildi ki o Ebu Sevr'dir. İbn Halfun buna karşı çıktı. O 11. tabakandandır. Parantez içinde M. Müslim mukaddimesinde ondan rivayette bulunmuştur. Yani bu M harfi Müslim'in bundan rivayette bulunduğunun işareti. Müslim mukaddimesinde ondan rivayette bulunmuştur. i̇bn Halfun onun Ebu Sevr el-Fakih olduğunun söylenmesine karşı çıkmıştır. Ebu Sevr tabisi kalmamış, mezhep müştehidi sayılan kimselerden birisi. Meşhur fakihlerden, İmam Ahmet'in zamanındaki alimlerden birisi. İşte bu Ebu Sevr'in O olduğunu söylenmesine Müslim karşı çıkmış Zehebi de buna dayanarak meçhul demiştir Numan bin Sabit Ebu Hanife el-Fakih hakkında Meşhur Ebu Hanife hakkında Et-Takrib'de şöyle demiştir Numan bin Sabit el-Kofi İmam Ebu Hanife'dir Aslanın fars olduğu söylenmiştir Beni temimin azatlısı olduğu da söylenmiştir. Meşhur fakih'tir. Altıncı tabakadandır. Sayı olana göre 150 yılında ölmüştür. 70 yaşında vefat etmiştir. Parantez içinde T ve S. Meşhur fakih sözü cerh ve tadil ile alakalı değildir. Rey ehlinin imamı olmakla birlikte hıfsı ezberi kötüdür ve hadiste zayıftır. Teracüm kitaplarında ilim ehlinin onun hakkındaki sözleri geniştir. Zehebi'nin el Kaşif adlı kitabı hakkında uyarlar. 1- Zehebi bazen herhangi bir tercihde bulunmadan ilim ehlinin ravi hakkındaki sözlerini zikretmekle yetinmiştir. 2- Genellikle Vuthika yani Sika sayıldığı şeklindeki temriz sigasını tevsiki muteber olmayan İbn-i İbban, El-İcli gibi münekkitlerin tevsikte tek kalmalarına işaretten kullanılmıştır bazen İbn-i veya Nesai'nin tefsikte tek kalması durumunda da bu ibareyi, yani vusika ibaresini kullanmıştır. Vusika, meşhur sigası, yani sika görüldü, siga sayıldı manasında. Üç, Raviler hakkında tehzib Kemal ve Tehzib-ül tehzib gibi ayrıntılı kitaplara müracaat etmeden, El-Kâşif'te belirtilen hükümlerle yetinilmemelidir. Evet, şu bölümü de Aktaralım. Kaç dakika olmuş? 13 dakika mı oldu daha? Zehebi'nin mizanul Itidal İtidal kitabı hakkında uyarlar. 1- Zayıf ravilerin isimlerine dair bu büyük eser sadece zayıf, metruk ve cerh edilmiş ravileri ihtiva etmemektedir. Bilakis Sika olsa dahi haklarına eleştiri bulunan bütün raviler de eklenmiştir. Bazen eleştirinin hiçbir dayanağı da yoktur. Zehebi mizanın mukaddimesinde 1 3 şöyle demiştir. Burada güvenilir ve kıymeti yüce olmasına rağmen en düşük bir gevşeklik veya en az bir cerh ile eleştirilenler de vardır. Şayet i̇bn Adi ve diğer cerh kitaplarının müellifleri bunları zikretmeseydi, güvenilir olduklarından dolayı bu ravileri ben de zikretmezdim. Bu konuda eleştirilmekten korktuğum için imamların kitaplarında gevşeklikleri zikredilen hiçbir ismi çıkarmaya gerek görmedim. Ben bunların hepsini bana göre kendilerine zayıflık olduğundan zikretmiş değilim. Nitekim Zehebi daha sonra Sika olmalarına rağmen eleştirilen ravilere dair Mentukelleme fi adında bir eser daha telif etmiştir. 2. Hafız Zehebi rahimeullah cerh ve tadile dair bazı ibareleri mana olarak nakletmiştir. Nakilde bulunan asıl eserlere bakıldığında nadiren de olsa farklı ibareler bulunabilmektedir. Mesela Ebu Sa'd, Said bin Merzuban el-Bakkal'in hal tercümesinde 2 158, Ebu Zura el-Razi'nin saduk, müdellis dediğini nakleder. Halbuki Ebu, Said el Ebu Sa'd el-Bakkal, cerhinde ittifak edilen bir ravidir. Hatta çoğunluk onu şiddetle cerh etmişlerdir. Büyük bir hafız olan Ebu Zura gibisi onu nasıl tadil edebilir? El-Cerh ve tadil kitabına bakıldığında, ee, 1, bölü 2, 1 bölü 63 Zehebi'nin mana ile nakilde bulunduğu ortaya çıkar. İbn-i Biatim der ki Ebu Züra'ya Ebu Sa'd el-Bakkal hakkında sorulunca leyyinül hadis ve müdellis dedi. Ben o saduk mudur deyince evet o yalan söylemezdi demiştir. Burada saduk sözüyle adaleti ve yalan söylememesini kastetmiştir. Ancak rivayet ve ezber konusunda gevşek olduğunu belirtmiştir. Buna dikkat edilmesi gerekir. 3. Hafız Zehebi ravi hakkında gelen bütün cerh lafızlarını zikretmemiştir. Bazı sözler ona gizli kalmış veya bir kısmının zikretmekle yetinmiş olabilir. Bu yüzden bu kitabın tamamlayıcısı olan Hafız İbn Hacer'in Lisânül Mizan kitabına da müracaat etmek gerekir. İbn Hacer Mizanül İtidal'deki ibareleri zikrettikten sonra ravi'nin cerh veya tadil bakımından durumuna delalet eden ziyadeleri eklemiştir. 4. Hafız Zehebi bazı hal tercemelerinde yanılgıya düşerek iki ayrı ravi aynı kişi gibi zikretmiştir. Örnek, mizanda 1 bölü 49 şöyle demiştir. İbrahim bin Uhbe, Kepre binti Kaplan rivayet etmiştir. Kendisinden de Hammad bin Zeyd rivayet etmiştir. Tanınmıyor. Ebu Atim dedi ki, meçhuldür. Hafız İbn Hacer, lisan'da Lisan ül mizanda 1 bölü 77 itiraz ederek şöyle demiştir. Muellifrahimullah burada iki ravi karıştırarak ikisini aynı kişi gibi zikretmiştir. Sonra sözünün delilini zikretmiş. Yani iki ayrı kişi olduğunu açıklamıştır. 5. Yine yanılgıya düşerek aynı raviyi birbirinden farklı raviler gibi zikretmiştir. Örnek: Elvelit bin Musa et-Dimeşki, Elvelit bin Elvelit et-Dimeşki ve Elvelit bin Elvelit bin Zeyd el-Kaysi et-Dimeşki ebu Labbas şeklinde üç farklı ravi zikretmiştir. Bunları üç ayrı birbirinden farklı ravi gibi zikretmiştir. İbn ise itiraz ederek bu üçünün de aynı kişi olduğunu söylemiştir. Doğru olan da budur. Bu yüzden incelemeyi dikkatli yapmalı, hükümde acele etmemelidir. Burada uygulamalı örnekler, ardından ödevler var. Bunla şey yapalım o zaman. Uygulamalı örneklerin birincisi. Abdullah bin Ebilcat el-Eşcaî el-Katafani'nin hal tercemesini Tehsibü't-Tesib, el kâşif ve Takribü't-Tesib kitaplarından araştıralım. Et-Tesib'de İbn İbn'ın Buravi es zikrettiği ve İbn Kat'anın meçhulül hal dediği geçer. Zehebi El-Kashif'te müsteka yani sika görüldü demiştir. İbn Hacer et takribde makbul demiştir. Her iki ifade ravinin halinin meçhul olduğu hususunda birleşmiştir. Bu da İbn Kat'anın sözünü doğrulamaktadır. Zeheb-i şeklinde temrizli ifade kullandığında bunun anlamı ravinin ancak muteber olmayan bir tefsik ile sika Onu İbn-i İbban zikretmiştir ve İbn-i bu konudaki gevşekliğiyle meşhurdur. Hafız İbn-i Hacer makbul demiştir. Yani rivayeti mutabat bulunduğu zaman kabul edilir. Aksi hadiste leyyindir. Bu niteleme Ravi meçhulül halilikten çıkarmaz. Sonuç olarak bu ravi meçhulül haldir. İki... Şeyban bin Züheyr bin Şakik es Sedusi'yi rical kitaplarından araştırarak cerh ve tadil bakımından durumunu belirleyelim. Bu ravinin ismi Et-Takrib'de ve Et-Tehzib'de geçmemektedir. İbn-i Ebi El-Cerh ve Tadil'ine baktığımızda 1 bölü 355 babasından naklen o Katade'nin kadim asabından Sikabir, Sikabir kimsedir dediğini görürüz. Yine Ebu Züra Er-Razi'den ''Salihül Hadis'' dediğini nakletmiştir. İbn-i İmban'da Esfikat'ta 6 448 ''Ravinin halini incelediğine delalet eden bir nitelik belirtmeksizin zikretmiştir.'' Yani onun hakkında sika gibi bir ibare kullanmadan sadece sikat, sikalar arasında ismini zikretmiştir. ''Sonuç bu ravinin hadisi Hasen'dir. Nitekim müteşeddit olmasıyla bilinen Ebu Hatim onu tefsik etmiştir. Ebu Züra'nın ''Salihül Hadis'' sözü ise onun durumunu zayıflatmaz.'' Bu ibare tadile de gevşek bulmasına da delalet eder. Ravi nefsindesi kadır ancak bazen hata veya teferrüt eder demektir. Ravinin durumunu pekiştirmek için lisanul mizana baktığımızda zikrettiğimiz durumu değiştiren herhangi bir cerh ifadesi göremeyiz. Ravi zayıflar arasında da zikredilmemiştir. Bu durum ravinin sıtkının sabit olduğuna, hadisinin en azından hasen olduğuna delalet eder. Allah'ın iyi bilendir. 3- Said bin Cübeyr'den rivayette bulunan Seleme bin Musa'nın cerh ve tadil bakımından durumunu araştıralım. Bu ravi et-tahripte geçmemektedir. Demek ki kütübistler değil. İbne i Ebi el cerh ve tadilinde 1 172. Baktığımızda şöyle dediğini görürüz. Abdullah bin Ahmet bin Hanbel bana yazarak şöyle haber verdi. Babama, yani Ahmet bin Hanbeli, İbn-i Uyeymin'in kendisinden rivayette bulunduğu Seleme bin Musa hakkında sordum. Onda bir sakınca bilmiyorum dedi. Hafız İbn-i Hacer, Tacil-ül Menfeada, 402, Ahmet'in sözünü nakletmiş ve İbn-i İbban zikretmiştir demiştir. Sonuç, Seleme bin Musa saduk mertebesinden aşağı değildir, hadisa sendir. Hatta sikalar mutabat ederse hadisi sayıh olur. Aleyküm selamünaleyhisselam. Bu konuda ödevler 1 Mecze'e Zahir el Esved'in hal tercemesini açıklanan şekilde araştırınız. 2 Cabir bin Zeyd'den rivayette bulunmuş olan Salih et Dehha'nın durumunu cerh ve tadil kitaplarından araştırınız. 3 Ömer bin İsmail bin Mücellid'in durumunu araştırınız. 4 İsmail bin Ayyaş'ın Şamlılar dışındaki ravilerden rivayetini inceleyiniz. 5. Malik bin Enes'in Zühri'den rivayetini inceleyiniz. 6. Hasen bin Musa el-Uşey bin Abdullah bin Lehi'a'dan rivayetini inceleyiniz. Evet, bir sonraki derste inşallah sahabe isimleri hakkındaki eserler ve bunların faydası konusunu işleyeceğiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü enna ilahe ve estağfuruke ve tu bileyk.